bazı hususlara değinmiştik. Bunları şöyle kısaca bir tekrar edersek şunları söyleyebiliriz. Namaza iftitah tekbiriyle başlarken ellerimizi tekbirle birlikte kaldırmamız sünnettir. Ellerimizi tekbirle birlikte kaldırmamız sünnettir. İftizah tekbirinin hükmü ise neydi arkadaşlar? Urukun. Elimizi İftizah tekbirinde Kaldırdığımız zaman Üç ayrı yere kadar Kaldırabileceğimizi Sünnette bu üç şekilde geldiğini Zikretmiş ve söylemiştik. Bu Sünnette gelen Şekillerin ilki Ellerin nereye kadar kaldırılmasıydı arkadaşlar? Omuz hizasına kadar. Bazı yapılan hatalara değinmiştik. Dedik ki bazıları ellerini mesela göğsüne kadar kaldırıyor. Şöyle hafiften kaldırıyor gibi gözüküyor. Ama sünnet olan avuçların kıbleye doğru dönmüş olarak parmakların ne açık ne birbirine böyle sık sıkı kapalı. Normal bir şekilde yani. Kıbleye doğru omuz hizasına kadar kaldırılması sünnette gelen bir şekildi. Diğer ikinci şekil arkadaşlar kulak meme hizasına kadar. Rivayette geldiği üzere. Ebu Davud'daki rivayette rivayete göre. Ama bu kulak meme hizasına kadar derken bundan şu anda çoğu camide namaz kılanların veya işte Türkiye'de namaz kılan erkeklerin yaptığı gibi böyle baş parmağı böyle kulak memesine değdirerek manası anlamı çıkmıyor bu hadisenin. Yani ellerin parmak uçlarının kulak hizasına kadar gelmesi. Bir başka rivayette de Furu'u Kulağın üst tarafına kadar gelmesi. Bu da sünnette gelen bir şekildi. Önce tekbir getirip sonra elleri kaldırabiliyorduk. Önce elleri kaldırıp sonra da tekbir getirebiliyorduk. İkisini de aynı anda yapıyorduk. Bunların üçü de sünnette nedir arkadaşlar? varettir Sünnette bu üç şekilde de gelmiştir. Sonra namazda. Kıyamda elimizi sağ elimizi sol elimizin üzerine bağlamanın hükmünün ne olduğunu söyledik hatırlayınız var mı nedir Sünnettir namazda sağ eli sol elin üzerine bağlamak Sünnettir bunun da Sünnette geldiği üzere üç şekilde yapılabileceğini zikrettik nasıl oldu arkadaşlar önce nereye koyabiliyoruz evet elimizi elimizin üstüne koyabiliyoruz bileğimizin üstüne İkinci şekli. Üçüncü şekli de evet, dirseğin alt, alt kısmına kol kasına ne yapabiliyoruz? Elimizi koyabiliyoruz. Sağ elimizi koyma şeklimiz ise sünnette kaç şekilde gelmişti? İki, İki şekilde gelmişti. Birisi kabz, birisi de valla. Yani birisi normal bir şekilde sağ elin sol elin üzerine konulması. Diğeri ise kabz. Yani ne yapmak? Böyle sarmak. Birçok insanın yapmış olduğu hataya da değindik. Serçe parmağıyla baş parmağını bileğine dolayıp şu üç parmağını dışarıda bırakarak bu iki sünneti aynı anda birleştirerek yapanların hata yaptıklarını söyledik. Çünkü sünnette bu şekilde bir el bağlama şekli gelmemiş. Yani bu şekilde bize öğretildiği küçükken öğretildiği camilerde hala öğretilen şekliyle Sünnette, böyle bir husus mevzu değil. <gülüyor> elin göbek altına bağlanmasıyla alakalı e, Ali radıyallahu anh'ın rivayetini zikrettik. Bu rivayetin zayıf olduğunu e, söyledik. Sağ elin sol elin üzerine konulup, vücudun yani neresine konulacağını zikrederken ne demiştik? Evet. Göğüs, sadr ifadesi. Nerede geçiyordu bu hadis? Hadisin kaynağını hatırlayan var mı? İbnu Sahih İbni Khuzaima, İbni Huzeymen'in Sahih adlı kitabında bu hadis yapmakta, rivayet olunmakta, İbale Sallallahu Aleyhi ve elinin sağ elini sol elin üzerine koyduğunu ve bunları da göğsünün üzerine bağladığını Vahid i̇bn Huzur radıyallahu anh rivayet etmekte. Bu hadis kaynak kitabı da İbnu Huzeymen'in Sahihi. Bu hadis birçok ilim ehli tarafından da tahsih edilmiş, sahih görülmüş bir hadis. Sonra rükuda yapılan bazı hatalara değindik arkadaşlar hatırlarsanız. Semihallahu <Sessizlik> menhamide rükudan kalkarken ne zaman denilmesi gerektiği, Rabbena ve hamd ne zaman denilmesi gerektiği bunlara değindik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Rukuda arkadaşlar insanların rukudan kalkarken özellikle yapmış olduğu çok büyük bir hata var. O da neydi? Zikrettiğimiz üzere. Tam olarak rukudan ne yapmamak? Doğrulmamak. ile alakalı da biraz sonra bahsi gelecek. Birçok insan tarafından yapılan başka bir hata ise iki secde arasında ne yapmıyorlar? Celse, oturmuyorlar. Bir oturuş yok. Yani secdeden kalktığı zaman, bir daha secdeye gitmek istediğinde o arada insanın kemiklerinin tekrardan yerine dönmesi bir celse, bir oturuş yapması lazım. inan ile böyle bir durması lazım. Birçok insanın onu yapmadığını görüyorsunuz. Kalkmadan hızlı bir şekilde iki secdeyi böyle rivayette söylemiştik. Ne gibiydi? Karganın ne yapması? Gagalaması gibi diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Böyle hızlı hızlı namaz kılmaya. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Karganın gagalaması gibi diyor. Ali Ali'l-Kari Rahimahullah diyor ki, kendi vaktinden bahsediyor ki yakın bir vakit, çok da uzak bir vakit sayılmaz yani. Yaklaşık 200-300 yıl önce. Diyor ki İ'lem enne ekteren nâsi terekul kavmete vel celsete fadlan anittama'nînâ. İnsanların birçoğu bu kalkarken kıyamı ve iki secde arasındaki diyor culusu maalesef terk ettiler. Hele hele namazda tamâ'nînâ öyle Alır başta olarak kemiklerin azaların böyle yerine oturduğu bir halde namaz kılmayı diyor hiç sorma. Te inna saarat keşşeriya elmen sanki diyor bu sünnetler hatta bu yani namazın rükünleri bunlar keşşeriya elmen suha nes olunmuş, hükmü iptal olunmuş, ibadetler gibidir diyor gibi hal o hale geldi. Hatta yusmi alama tu faileha yani düşünün bakın. Diyor ki hatta diyor avam namazını bu şekilde kılan kimseye min Erba bir Riya ve sum'a Riya ve sum'at. Gösteriş için yaptığını söylüyor diyor. Bunu da itham ediyor avam. Eğer namazını bu sünnete göre, bu sünneti tatbik eden birisini gördüğü zaman diyor. Bu kendi asrında hele hele bugün camilere baktığınız zaman maalesef görüyorsunuz ki arkadaşlar insanlar ne yapmakta var? Bu sünnetleri, bu rükünleri, namazın bu rükünlerini, vaciplerini fark etmektedir. Nebi Aleyhissalatu vesselam rivayet ediyor ki İbn Abbas rivayet ediyor. Bir adam Nebi Aleyhisselatü vesselama gelerek namazla ilgili soru sordu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Aleyhisselatü vesselam: "Eğer rükû ettiğinde ellerini Dizlerinin üzerine koy. Hatta tatmayın. Oradan ne yap? İtmi'nan et. Azaların otursun. Bekle. Ve idâ secette. Secde ettiğinde. Fe emkin cebheteke minel ard. Alnını yere iyice koy. Bastır. Yani alnını yere ne yapacak arkadaşlar? Böyle bir değecek. Yani vücudunun ağırlığı oraya ne yapacak? Basacak. Bazıları var böyle sanki... Şey yani koyuyor kaldırıyor. Hiç alını yere değmiyor. ya değiyor böyle. Dediği gibi İsmail abinin ateşe koymuş gibi hemen kaldırıp çekiyor. Hata. Bu hadis İmam Ahmet İbn Anbel rivayet ediyor. Yine geçen haftaki dersimizde söylemiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın rükû sıfatıyla alakalı rükûsundaki şekliyle alakalı sahabeler ne diyor? Şayet o onun sırtına su dökülseydi Suna vardı. Sırtında dururdu diyorlar. Yani dümlüz. Bu hadislerden ne anlıyoruz arkadaşlar? Rükuda kafamızı ne aşağı eğeceğiz ne de yukarı kaldıracağız. Düz bir şekilde ne yapacak? Kafamız vücut hizasında duracak. O halde rükuda şu hususlara dikkat etmemizi anlıyoruz. Nedir onlar? Ellerimizi dizlerimizin üzerine koymak. Parmaklarımızla parmaklarımızın arasını açarak ilim öyle öylece parmaklarını açarak dize koymak. Sırtımızı dümdüz yapmak. da bekleyip bir müddet kalmak. Ta ki bütün omurgaların, kemiklerin, uzuvların ne yapmış olması lazım? O yerine oturup yerine gelmiş olması lazım. Rivayetlere baktığımız zaman bu şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını ve yapma yapılmasını emrettiğini müşahede ediyor, görüyoruz. Secde ile alakalı zikrettik arkadaşlar. Ee, i̇nsanların birçoğu alnını secdede yere ne yapmıyor, bastırmıyor. Hatta Şeyh Sâlel-Ufeymin Rahimallah diyor ki bu yüzden diyor, bu hadisten dolayı فَاَمْكِنْ جَبْهَتَكَ عَلَى الْعَرْضِ alnını yere iyice koy. Hadisi ve bu, bu manada olan hadislerden dolayı böyle yumuşak yerde, sünger gibi olan, yumuşak olan, yorgan üzerinde diyor, namaz kılmak mekruhtur, keriktir. Niye? Çünkü sen orada alnını yapamazsın? Yere böyle tam anlamıyla oturtamazsın, bastıramazsın, koyamazsın. Değil mi? Onun için diyor secde edilecek yer biraz ne olması lazım? Yani sert derken özel bir böyle illa betondur, tahtadır değil. Normal halının üzerinde, seccadının üzerinde kıl Ama özel bir battaniye koyup, yorgan koyup, süngeri koyup veya öyle bir yerde namaz kılma. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Abbas i̇bn Abdil Muttalib Radıyallahu anh, Peygamberimizin amcası diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. En ala seb seb yedi aza üzerine secde etmekle emrolundum. El -cebhe. Nedir bu yedi aza? El -cebhe. Alın. Ve enf. Burun. Ve yedeyn. İki el. Vel rükbeteyn. Bizler. Bizler. Bizler. Ve kademeyn. Ayaklar. Yani secdede bu yedi aza'nın ne yapması lazım? Yere değmesi, yere temas etmesi, yere bastırılması lazım. Birçok insanın, ben mesela secdederken görüyorum, hatta geçen bir eski emekli imamı gördüm. Secdedeyken adamın ayakları yere değmiyor havada. Evet. Bunun secdesi oldu mu? Olmadı. Secdesi olmadı, namazı da batıl oldu. Allah muhafaza. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü secde namazın hükümlerinden. Olmazsa olmaz. E, secdenin yapılması Aranın içinde aranan şartlardan bir tanesi de bu yedi azanın ne olması? Yere değmiş olması. Bazıları burnunu değdirmiyor. Bu hatayı da çokça görüyorsun. Adam camiye gelmiş, namaz kılacak. Burnunu alnını değdirmiş, burnunu yere değdirmiyor. Hakimde bir rivayet var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La salate limen lam yemesse enfuhu al ard Burnu yere değmeyenin namazı yoktur. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu namazını kötü kılan ve bundan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üç kere geri gönderip namaz kılmayı emrettiği adama rivayetlerden bir tanesinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bu Ebu Davut'un rivayetinde İza secette femekkin lisucudik. Secde ettiğinde ne yap? Secdeni yere tam olarak Sağlam olarak bastırarak yap yani Secdenin şartlarından bir tanesi de bu arkadaşlar Evet Tabi burada Bu 7 aza ile alakalı özel olarak ee, Değinmemiz gereken hususlardan bir tanesi de şu arkadaşlar Secdede ellerimizi koyduğumuz zaman Ellerimizi iki şekilde koyabiliriz. Sünnette şu iki şekil varit olduğunu söyleyelim Elimehli. Birincisi omuz hizasına kadar ellerimizi koyarız. Bir tanesi de kulak hizasına kadar koyarız. Yani elimizi kulak hizamıza kadar ve omuz hizamıza kadar. Bazıları ne yapıyor? Diz hizasına kadar koyuyor. Yahut başının önüne koyuyor. Yanlış. Elleri secde ettiğimiz zaman açarak ellerimizi ve kulak hizamıza kadar koyacağız ya da omuz hizamıza kadar koyacağız. Ayaklarımızda ise secdede ayaklarımız yere değecek. Yere değecek. E, parmak uçlarımız ne olacak? Kıble. Kıbleye doğru bakacak. Ve iki topuk birbirine ne yapacak? İki ayak, iki ayak, iki topuk birbirine yapışacak. Evet. S e, secdede terk edilen bir sünnet var arkadaşlar. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta bazı yani e, e, sünnetle amel etmeye çalışan Selefi tabi olan Selefi'nin yoluna giden kardeşlerimizi de bu sünnetin terkini görüyorum. Buna tecafi deniyor. Ne demek tecafi? Et tecafi arkadaşlar secde halindeyken insanın dirseklerini önce karnını ne yapması? Baldırlarından dizlerinden uzak tutması. Yani secdedeyken biraz yukarıda olacaksın. Yani göbeğin ne? Ayakların Baldırılar ne olmayacak, birbirine yapışmayacak. Bazıları var, oradan destek almaya çalışıyor. Ve ellerin... ...ellerin... ...dışarı çıkık olacak, yani açacaksın. Az sonra imamı ı Nevemi... ...Rahimahullah'ın bu konuyla alakalı... ...sözünü nakledeceğim size. Yani eller diyor, açılır. Hatta diyor, elbise olmazsa kişinin üzerinde... ...olmadığı varsayılarak... ...bakılsa, diyor, kişinin koltuk altını... ...ne yapılması lazım, görülmesi lazım, gözükmesi lazım. Özellikle tek başına namaz kılarken... Buna tecafi deniyor. Ama yanında yanında e, cemaatte bir adam varsa bazıları var buna dikkat etmiyor. Adamı sıkıştırıyor. Hatta bir gün başından geçen bir olay anlatayım size Mescid-i Namaz kılıyordum. Akşam namazının sünneti. O zamanlar da böyle sınav zamanı. Arkaya bir yere geçtim o şemsiyelerin altına. İki rekat sünneti kıldıktan sonra sınavlara çalışacağım. Tek başım orada böyle. Yanımda da böyle yaşlı bir amca var. Yaşlı bir amca, arabada böyle, el arabasında oturuyor. Selam verdikten sonra dedi, sen dedi, Selefi misin? Dedim, nereden anladın? İşte dedi, namazda böyle ellerini açıyorsun dedi. Böyle sanki beni böyle şey yaparcasına. Ondan sonra ben dedim sünnette böyle geçtiğini zikrettim dedim. Nebi Aleyhisselat Selam sünnetinde bu şekilde var. Sonra bana kendini tanıttı, Şam'ın büyük alimlerinden. Mustafa, Elkın, büyük bir ihtimal Mustafa Elkın ya da Buga'ydı. ikisinden birisi. Yani Şam'da büyük alimlerden. Nazi. Bu meseleyi konuştuk. Böyle istigrap etti. Yani şaşırdı. Halbuki Şafii mezhebi alimlerine de baktığınız zaman yani bunu yapanların sadece selefi selefi olduğunu, selefilerin böyle bir şey yaptığını ve bunun sanki böyle yanlışmış gibi algıladığını hissettim orada. Onu anladım. Hatta meseleyle ilgili biraz konuştuk. Halbuki İmam-ı o sünnetle alakalı diyor ki Al maksud, den hadis, onu yemgi, lüsaajet, an yazar kafiyi al alat, ve arıfamirfakiye an alat, yabadı. Sana, kişinin diyor avuçlarını yere koyup dirseklerini kaldırması, çünkü bu da arkadaşlar bir hata, özellikle Türk kadınları bunu bu şekilde namaz kılıyor. Şu dirsekler, tezede ne yapıyor? Yere koyuyor, hata. Hı. Onu Ali Sattwasam neye benzetiyor? Secdede insanın elini böyle yere koymasını? Evet. Av hayvanlarının yayılması, yere oturması. Nasıl av hayvanı böyle bekler. Dirseklerini yere yapıştırır. Diyor ki İmam-ı Nebevi ve yerfa'u mirfaki anil ardı ve an ve iki tarafından diyor uzaklaştırır. Dirseklerini iki yan iki yanından. Ref'an beligan. Öyle kaldırır ki bu dirseğini secrede mübalağa edercesine. Bi su yazharu bâtinu iptayhi. Ta ki diyor koltuk altına var gözükürcesine. İza lem yekun mesturan. Şayet mestur örtülü değilse orası. Bol bir yer. 58 seher. Ve hâzâ edebun muttefakun alâ alestihbâbihi. Bu diyor namazdaki bu edep bu davranış bu davranışın müstehap olduğu konusunda ittifak vardır. İlim ehli ittifak etmiş. Falau <gülüyor> terakehu, şayet bunu terk edecek olursa bir insan kana musi en namazını kötü kılmış olur. O namazını kılamayan adamın konumuna düşmüş olur. Murtaki ben linnehi ve yasa düşmüş olur. Diyor ki manevi ve nehyu litenzih ancak diyor, buradaki nehi tenzihtir. Yani, Aleyhisselatü vesselam nehi tenzih. Tahrim değil. Ve salatuhu sahihâ. Namazı ise diyor, sahihtir. İmam-ı Nebevi'nin Müslüme yapmış olduğu şerhinde bu sözünde ne yapabilirsiniz? Bu sözünü görebilirsiniz. Şimdi namazda eğer insan dikkat etmezse, cahil olursa, sünneti bilmez ise, geçen de söylemiştik, hayvan gibi namaz kılar. Yani bunu söylemek ağır belki ama, Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazda yapılan bazı hataların, bazı yanlışların aynılarının hayvanlar tarafından yapıldığını ve onlara benzenilmemesi gerektiğini söylüyor. Mesela diyor ki, namazda diyor, Ebu Hureyye radıyallahu an Hadis, Hasan bir hadis. Targıb ve de, şey Şeyh de Hasan diyor. Ebu Hureyye diyor, üç şey diyor, nehyetti Halil'im. Bunlar da bir tanesi de diyor namazda iltifat keltifat-i sa'lep tilkinin diyor bakışı gibi namazda bakmayı Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Yasakladı. Tilki nasıl bakar böyle kafa? Sağa sola bakar değil mi? Kafayı böyle çevirelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor bunu yasakladı. Annakratin kenakrati dik. Horozun diyor gagalamasın gibi gagalamaktan da yasakladı. Namazını böyle. İkinci yasak bu. Üçüncü yasak ik'a ke ik'a il kelb. Köpeğin oturuşu gibi ik'a <gülüyor> deniyor buna arkadaşlar. Buna da değineceğiz. Tecafiyi açıkladık deminden. Ettecafih. Secdede tecafih yapmak sünnet. Elleri Dirsekleri yani yerden kaldırarak dışa doğru açmak. Ve karnını insanın ne yapması? Ayaklarından uzak tutması. İkane Köpeğin oturuşu gibi. İka'a yapmak. Diyor ki ilim Birçok şekli var bunun. Bunlardan bir tanesi de insanın ayaklarını dikip kıçını ne yapması yere? Koyarak oturması. Yani ayaklarını yana dikiyor. Ayaklarını yana dikiyor. Kıçını ne yapıyor? Yere koyuyor. İki kalçasını. Bu şekilde de var. Bir de öbür türlü bileklerimizden aşağı ayaklarımız var ya Heh. bir de şu şekilde küçük insanların böyle daha çok yapabildiği oturuşlardan bir tanesi. Bir o iki şekilde de ayakların dikilerek kıç üstü oturmak da ve bu ayakları yana açıp birazdan hafiften o şekilde oturmak da köpeğin oturuşu şeklinde zikredilmiş bir oturuş ve namazda bu oturuşlar yasaktır. Bir de Mustahap olan iki var. İk'a deniyor buna. Nedir o? İnsanın insanın İbn Abbas'a soruyorlar. O diyor ki sünnettir diyor. Peygamberimizin Muhammed'in sünnetidir diyor. O hangisi arkadaşlar? İnsanın kıçıyla dizinin dizinin, şey kıçıyla ayaklarının topuklarının üzerine oturması. Evet. İnsanın kalçasını ayak topuklarının üzerine koyarak oturması. Buna da bazı ilim ehli i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen eserden dolayı ne demiş? Sünnet demiş. Namaz içinde namaz tabii bahsediyoruz. Evet. Namaz dışında bahsetmiyoruz. Normal oturuşta da yapılabilir yani. Evet. İmam Emir Es-San'ani rahimahullah. Bulugul Meram şerhinde Bulugul Meram şerhinde o kitabın adı nedir? Subul selam. Bu namazda Aleyhisselatü Vesselam'ın eğer yapıldığı takdirde, benzetildiği takdirde hayvanlara benzenileceğini söylediği fiiller, eylemler var. Bunları güzel bir beytle zikretmiş, şiirle zikretmiş. Diyor ki: "İza nahnu qumna fi's salati fe'innena nehina anil etiyani fiha bi Diyor namaza kalktığımız zaman şu altı şeyi yapma konusunda diyor, bizim hakkımızda bize yasak gelmiştir. Burûku baîrin, burûki bayirin, Devenin çöktüğü gibi çökmek. İhtilaf oluyor mesela. Önce ellerle mi çökülecek, yoksa dizlerle mi çökülecek? Sadece olan görüşe göre, sünnet olan, insanın secdeye giderken önce ellerini, sonra dizlerini koyması. Bu sünnete daha uygun. Ve sünnete uygun olan başka bir tarafı da yere böyle hızlı bir şekilde çökmemek. Hani böyle devenin çöküşünü gören arkadaşlar görmüştür. Böyle toz kaldırır böyle. Yere çöktüğü zaman küt diye vurur kendini yere. Yani secdeye o şekilde inmemek. Diyor ki sana hani ''Burûki baîrin ve altifâtin kese'lebi'' ''Devenin çöküşü ve sa'lebin tilkinin bakışı'' ''Ve nakri fi fî sucûdil farîzati'' ''Ve karganın gagalaması'' Ve ikna etkin ve köpeğin oturuşu, ev kabusti ziraihi ya da dirsekleri yere koymak, köpeğin dirseklerini yere koyması. Ve Haylin xailin önünde fiyelıttahiyeti, son da selamlamada ellerin sallanması. Nesi yani tasarımdı ya? Ne oluyor da sizi görüyorum? Ellerinizi hırçın, azgın, ipini koparmış atlar gibi, atların kuyruğu gibi sallıyorsunuz. Sahabe böyle diyor. Çünkü sahabe ilk dönemde namazda birçok şey serbest. Oradan gelen bir rahatlık var. Konuşma serbest, selamlama serbest. Hatta hayatta okurken eller sallanıyor, selam veriyorlar. İşte bu 7 hareket, bu 6 hareket eve oturuşu, tilkinin bakışı, gurab, karganın bir rivayette şeyin horozun gagalaması, köpeğin oturuşu, dirseklerini, köpeğin ellerini, ön ayaklarına yere yayması, bir rivayette av hayvanlarının iftirası yayılması ve at kuyruğu gibi ellerin sallanması yani bazen ben görüyorum hala adam taşat okurken böyle ellerini ayaklarını böyle ellerini böyle şey yapıyor oy oynatıyor böyle görüyor musunuz öyle efendiler var değil mi iki elini şöyle dizin üzerinde böyle yapıyor bakın Aleyhisselatü Vesselam kaç bin yıl önce konuşmuştuk. evet Aleyhisselatü Vesselam diyor ya mesela iğtedilu fi sujud اَعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ Hadis buharide. لَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ زِرَعِيْهِ اِنْ بِسَاطَ الْكَلْبِ Sizden birisi secdede diyor, dirseklerini köpeğin yaydığı gibi ne yapmasın? Yere yaymasın. Bugün maalesef kadınlarımızın çoğu namazda aleyhissalatü vesselamın bu nehyini çiğniyorlar. Sağını işliyorlar. Hadis çok açık buharide. İnsanlar şu Buhari'yi öyle eskiden okurlarmış en azından. Camilerde hatmederlermiş ki bereket için, içindekini anlamadan camide Buhari okunsun diye. Ee, böyle biraz okusalardı, biraz görselerdi, biraz duysalardı da şu Buhari ile biraz böyle haşır neşir olsalardı şöyle Mesnevileri okuyacaklarına, Fususul Hikemleri okuyacaklarına, Futuhat el-Mekkiye'yi okuyacaklarına, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın efendisinin sözlerini, incilerini şöyle kendi aralarında böyle okuyup duysalardı, kulaklarının paslarını çınlarlardı. Sanıyorum ki bu toplumda bu bu sünnetler, bu yasaklar ne olmazdı? Bu kadar çok çiğnenmezdi. Ama insanlar işin felsefesine gitmiş. İnsanlar işin zevkine gitmiş. Böyle zevkimize, hoşumuza gidiyor. İşin edebiyatına gitmiş. Kitlelere hitap eden, insanları toplayan eee şeylere yönelmişler. Bir de bakmışlar ki namaz kılıyorlar ama karganın bir, bir bakmışın namazda bir karga olmuşlar, bir bakmışın tilki olmuşlar, bir bakmışın <gülüyor> köpek olmuşlar, bir bakmışın bayır deve olmuşlar. Bir bakmışın <gülüyor> hırsız olmuşlar. Bir de bakmışsın ki atın kuyruğu gibi elleri namazda sallanıyor. Çünkü niye? Eğer insanlar dinlerini Buhari'den öğrenmezlerse, Müslim'den öğrenmezlerse olacağı bu. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Başka bir husus arkadaşlar, secde ile alakalı. Secde azalarının, yedi tane secde azasının e, secde halinde çıplak olması şartı yok. Yani bir insan ellerinde eldivenle de ne yapabilir? Namaz kılabilir. Başındaki takkeye de namaz kılabilir. Tabi takke derken, hani adam mesela sarık takıyordur veya kalın bir takkedir. O alnını havada tutuyordur, burnu değmiyordur, alnı yere değemiyordur. Bu ayrı ama normal bilinen... Takkenin şu şekilde şu anda bende görmüş olduğun şekliyle secde edilmesinde bir beis yok. Aynı şekilde ayakta çorap varken çıplak ayak olma şartı yok. Çorap bir şekilde ne yapılabilir? Namaz kılınabilir. Çünkü yine hadis buharide Enes radiyallahu anh rıgayet ediyor. Diyor ki, Künnâ nusallim ağa rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fî şiddetil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sıcak günlerde namaz kılardık diyor. Ve eğer lem en yuvekkine bizlerden birisi namaz kılarken alnını böyle yere iyice koyamadığı takdirde sıcak. Hayır, Biz şu anda arkadaşlar biliyorlar e, ki mermer olmuş olmasına rağmen Medine'de, Mescid-i Nebevi'de bu Ramazan'da da müşahede ettik gördük. O mermerler arkadaşlar yani Yumurta koysan pişer demiyoruz. Köfteyi koysan kızarır. Basamıyorsun. Hatta bir keresinde Endonezyalı bir hacı hiç unutmuyorum. Kapıdan çıktı şöyle bir 15 metre içerisinin klimanın vermiş olduğu soğukluk. Ayaklar buz gibi. Şöyle bir 15-20 metre yürüdü. Geri dönmeye çalışıyor. Dönemiyor. İleri gitmeye gidemiyor. İnanın böyle zıplıyor. Yani elektrik verirsin ya alttan. Adam zıplar böyle havaya. Aynen öyle zıplıyor. Çünkü yer çok sıcak. Hele öğle saatinde ve ikindi saatinde hava sıcaklığının 55 dereceye, 60 dereceye ulaştığını tasavvur edin, düşünün. Sahabeler diyor ki, Enes Radya Zaman, bu sıcakta, ki o zamanlar toprak, çakıl, klima yok, pervane yok, soğuk sular yok, ve namazlar o kadar uzun sürüyor ki, yani bizim namazlarımız yanında subhanallah. Diyor ki bizlerden birisi alnını yere koyamadığı zaman basata sevbahu elbisesini yere yayardı. Elbisesi, bol elbisesi, elbisesinin bir tarafını yere koyardı. Secdeye alayhi. Onun üzerine ne yapardı? Secde yapardı. Hadisi Bukhari rivayet. Ne diyor? Evet, secde de arkadaşlar Hastaların yaptığı başka bir hata var. Özellikle böyle secde yapamayan, belli bükülmeyen yahut ameliyattan çıkmış. Yahut yani yolda git, yolcu kişiler de bunu bazen yapmaya çalışıyor. Binekte olan, adam uçakta, oturduğu yerinde namaz kılacak. Secde etmek için önüne bir yastık alıyor. Önüne bir ne alıyor? Böyle bir şey kaldırıyorlar ona. O ona ne yapıyor? Secde ediyor. Bunu gördünüz mü hiç? Şahade edeniniz var mı? Ha, bu bazı yani kesimler tarafından bazı... E, sen gördün mü? Yastıkla görmüş. Ha, yastıkla görmüş mesela. Öyle yastık koyuyorlar. Halbuki sünnette ne geliyor arkadaşlar? Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki e, rivayette A'de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min ashabihi maridan Abdullah İbni Ömer diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabından diyor bir hasta sahabeyi ziyaret etti. Aleyhisselatü Vesselam hasta ziyaretinde bulunuyor. Ve diyor ben peygamberle beraberdim. Abdullah bin Mesud radıyallahu aleyhi ve huve yusalli ala ud. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hastanın yanına girdiğinde bakıyor ki bir tahtanın üzerinde adam namaz kılıyor. Secde ettiği zaman bu adam ne yapıyor? Ona bir tahta vermişler. Alnını o tahtaya koyuyor. Yani. Secdesini o tahta yapıyor fa awma ileyhi fa turih nabi vesselam o tahti işaret ediyor ve o tahta atılıyor atılmanıyor ve akada visadatan fa qala rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hasta sahabe yastık alıyor diyor ki aleyhissalatu vesselam bırak onu yastığı da bırak en istata'te an tescude ala al yere secde edebiliyorsan secde et fa ya da edemiyorsan ne yap? İma ederek. Gözünle, başınla bir şeye böyle illa alnını koyma şartı yok. Gerek yok yani. Vecal <gülüyor> sucudaki açıklıyor aleyhissalatü vesselam. Vecal sucudaki ahfada min ruku'ik. Secden rükundan biraz daha ne olsun? Alçak bir şekilde olsun yani. Alçalarak yap yani. Rukuyu şöyle yapıyorsan secdeyi de şöyle yap. Ama alnına bir şey kaldırıp böyle secde etmenin bir anlamı yok. Sahabeden böyle yapanlar bayağı olmuş rivayetler var. Sahabelerin hepsi ne yapmışlar bunu? Ee, inkar etmişler. Böyle bir şeyin e, yapılmasını uygun görmemişler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikleri sünnet üzerine. Gelelim sehif secdesine arkadaşlar. Sehif secdesinde yapılan hata. Biliyorsunuz seyir seyircesi arkadaşlar hükmü vacip. Seyir seyircesinin hükmü vacip. Bunu daha önceki derslerimizden almıştık. Şu anda bununla ilgili çok büyük tafsile girmeyeceğim ben. Sadece burada şeyhülislam İslam İbn-i Teymiye'nin rahimahullah'ın ee, sözünü nakledeceğim size. Tafsil etsin arkadaşlar Sanırım o kayıtlar var. E, Emrah Hoca da seyir seyircesiyle alakalı bir 4-5 ders yapmıştı 2 sene önce. Oraya dönebilir. Tavsiliyle alakalı. Öncelikle şöyle diyoruz ki arkadaşlar. Se se seyir secdesinin hükmü nedir? Vacip. vacip bir vacibin terkinde ne yapılır? Sehven. Eğer terk edilirse vacip. Mahdol ee, olmaz. Niye mahdol olmaz? Namaz neyle cebrederiz? Neyle düzeltiriz? Seyir, seyir secdesiyle düzeltiriz. Eğer bir rukun terk edildiyse namazda o rukun yerine getirilmeden yapılmadan o namaz Olmaz. Yani rükünleri sev, rükünlerin unutulduğu takdirde, rükünlerin terk edildiği takdirde onu seyir secdesiyle tamir etmemiz, düzeltmemiz mümkün değil. Mesela üçüncü rekat, dördüncü rekattasının üçüncü rekatta rükü yapmadığına aklına geldi. O üçüncü rekat iptal. O dördüncü rekatını üçüncü rekat olarak kabul edeceksin. Ama rukuya giderken Allahu Ekber demeyi unuttun. İntikal tekbirlerinin hükmü neydi? Vacipti, farzdı. Ha, bunu seyif secdesiyle ne yapabilirsin? Tamir edebilirsin. Anlaşıldı mı kısaca? Sünnetlerin terkinde de ne yapılabilir? Seyif secdesi yapılabilir, yapılır. Sünnettir. Sünnetin terkinde. Şimdi seyif secdesinin bir selamdan önce, bir de selamdan sonra yapılmak üzere iki şekli var. Seyif secdesinin selamdan önce ve selamdan sonra yapılmak üzere iki neyi var? Sureti var. Yani ettehiyatü'yü salavatı duayı okursun. Yani namazını bitirecekmiş gibi selam verecekmiş gibi son haline getirirsin. Son teşehhütte, son oturuşta. Buraya dikkat edin. Az sonra zikredeceğimiz tafsile göre ya selam verir Secde yapar iki kere. Sonra bir daha selam verirsin. Yahut selam vermeden iki secde yapar. Sonra selam verirsin. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir daha tekrarlayalım mı? Diyoruz ki Ettehiyyatü Salli barik Salavat İbrahimiyye Ve duanı okursun namazda sehir secdesi yapman gereken bir şey hasıl oldu ve sen hatırladıysan onu az sonra zikredeceğimiz tafsile göre, ayrıntıya göre sehir secdeni ya selam verip Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Allahu Ekber diye secde yaparsın ya da selam vermeden selam vermeye kadar geldin selam vermiyorsun Allahu Ekber diye. bir daha secdeye gidiyorsun, iki kere secde yapıyorsun Sonra selam verirsin. İlk surette iki kere selam vermiş oluyorsun. ikinci surette bir kere selam vermiş oluyorsun. Birisi selamdan önce oluyor seyif secdesi. Birisi selamdan sonra oluyor. Bugün birçok insanın yaptığı gibi seyif secdesini yaptıktan sonra, sağa selam verdikten sonra tekrar kalkıp tahiyatu ve teşehvudu yapmaya gerek yok. Bununla ilgili rivayet var mı? Var Ebu Davud'da. Ancak rivayet zayıf. Senedinde eş'az. Eş'at İbnu Abdülmelik var. Eş'at İbnu Abdülmelik Ebu Davud'daki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın teşehhüdünü anlatırken teşehhüd yaptı. Sonra namazını unuttu. Seyif secdesi yaptı. Sonra teşehhüd yaptı diyor rivayette. Sonra teşehhüd yaptı lafzı ile Eş'at İbnu Abdülmelik teferrüt etmiş. Bunun bu lafzını hadis alimler tarafından şaz olarak kabul ediyor. İbn Mezdir diyor ki: "La ahsabut teşehhüd fe súcûd es-sehv yapılacağına dair bir şeyin sabit olduğunu bilmiyorum diyor. Beyhaki diyor ki: "Ahta'a eş'as fîmâ rawahu." Eş'as Ebu Davud'daki rivayetinde ne yaptı diyor? Hata etti. Hafız İbn Hacer diyor ki: Ziyadetü ziyade eş Ziyadetü Eş'az Şazze Eş'az İbn-i Abdülmelik'in Ziyadesi. Ne o ziyade arkadaşlar? Ne ziyadesi? Teşehüd yapma. Selamdan sonra, seyifden sonra, seyif secdesinden sonra, sonra Bir daha Ettehiyatü okuma ziyadesi Nedir diyor ha Hafız i̇bn Hacer? Şazdır, Şazdır diyor. Şaz ne demek? Şaz arkadaşlar Sıka bir ravinin kendisinden daha fika olan yahut sayıca kendisinden çok olan ravilere muhalefet ederek <gülüyor> fazla fa farklı bir şey söylemesi, farklı bir rivayet yapması demek. Burada on kişi, on bir kişi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın seyir yaptığını ve seyir secdesi yaptıktan sonra da bir daha Ettehiyatü'yü yapmadığını söylüyor. Böyle bir şey nakletmiyor bize yani. Ettehiyatü okuduğunu söylemiyor. Bir tane ravi sika Hadis, hadisi alınan bir ravi çıkmış şöyle bir muhalefet bir şey getiriyor. Diyor ki ne yaptı? Yaptı. Buna biz ne diyoruz hadis ilminde? Şaz diyoruz. Ravide bir problem yok. Ravinin itibarı hadis nezdinde, hadis alimleri nezdinde güvenirliğinde bir problem yok. Ancak kendisi gibi sayıca kendisinden fazla olan, fika olan ravide yahut Emsen daha sıka olan bir ravi muhalefet etmesi onun rivayetini ne yapıyor? Şaz. Yani zayıf. Yani bu rivayet kabul olmaz. Buna şaz diyoruz. Münker hadis ne diyoruz? Münker. Hemen hemen şaza yakın ama farklılık nerede? Muhalefet eden ravi sıka değil. Ney? Evet. Zayıf. Evet. Zayıf ravi eğer muhalefet ederse bunun rivayetine ne deniyor? Evet. Münker. bunlar hepsi zayıf hadisin kısımları arkadaşlar. Hadis ilminin incelikleri. İmamın... Evet. Şimdi sev Hercdesi ile alakalı İbn-i Teymi'ye Allah diyor ki bütün hadisleri topladığımız zaman diyor. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi başından geçen namazda kıldırmış olduğu namazda geçen bazı şeyler var. Unutulan, yapılmayan, terk edilen bazı vacipler var. Fazla namazı fazla kılmalar var. 4 rekatlık namazı 5 kılmış. İki rekat teşehhüdde 2. rekat ilk rekat 2 rekat yani ilk teşehhut, ikinci rekat. oturması gerekirken oturmamış. Evet. Peygamber unutmuş. Sehv etmiş. Ama bakıyorsun ki bu hallerden bazısında seyir secdesini selamdan önce bazısında da sehiv secdesini selamdan sonra yapmakta. önce sure yapılacağı şekli zikrettik ya. İbn-i Teymi'ye diyor ki bütün bu hadisleri topladığımız zaman ortak illeti bulduğumuz zaman seyir secdesini şu şekilde diyor ne yaparız? Yaparız. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şekillerin dışında unuttuğu şeklin dışında bugün biz de unutabiliriz bir şey. Sünnette onu aynı ile bulamasak da ona kıyas edebiliyoruz. Edebiliriz değil mi? Yani Aleyhisselatü Vesselam teşehüdü unutmuş seyir secdesini selamdan önce yapmış. Bizden birisi de kalkıp tekbiri unutursa, e, tekbir de vacip, teşehhut de vacip. Ne yapıyoruz? Biz tekbiri, teşehhüde kıyas ediyoruz. O zaman tekbirin terkinde de, unutulduğu takdirde de yani, seyir ne zaman yapıyoruz? Selamdan önce yapıyoruz. Şimdi gelelim tafsile arkadaşlar. Diyor ki, İbn-i Teymiye fetavada 23. cilt, 24. sayfada, الفرق بين الزياده والنقص وبين الشك مع bize arkadaşlar seyir siyaset Bunlara dikkat edin. Haftaya soracağım. Çok önemli şifreler bunlar SSCS seyir ile Bir eksiklikten bu bir eksiklik. İki. ziyade fazlalık. Eksikliğin sureti İlk teşehhüdün, yani ilk ettehiyyatünün okunmasının unutulması gibi. Namazda bir eksiklik oldu mu? Oldu. Ziyade, dört dekatlık namazı kalktın, kaç çekat kıldın? Beş çekat kıldın. Eksiklik bir. Ziyade iki. Eşşek ma'teharriy. Şüphe ediyorsun... Bir şeyi yaptım mı, yapmadım mı? Ama taharri sonucu böyle düşündüğün zaman karinelerle diyorsun ki evet yaptım. Mesela diyorsun, namazdasın. Ya diyorsun ben ilk teşehüdü yaptım mı, yapmadım mı? İlk teşehüdü yaptım, yaptım. Şekke düşün. Karinelerle diyorsun ki hani böyle bileğim ağrıyordu, o ağrıyı hissettim sanki diyorsun. Veya parmağımı kaldırdım gibi hissediyorum. Yani öyle yaptığımı ya Karinelerle taharri sonucu bir yere meylediyorsun. Bu da üçüncü şekli. Dördüncüsü şek. Şüphe var ama içinden çıkamıyorsun. Dört mü kıldım, üç mü kıldım? İçinden çıkamadın mı? Düşün düşün. Karı ne yok? Bir şey yok. Burada yakin olana dönüyorsun. Nedir o yakin olan? Dört mü kıldım, üç mü kıldım? Üç. üç. Yakın. Çünkü kesin üç kılmışsın yani. Üç kıldığında şüphe etmiyorsun. Şüphe şey ne? Dört. Dört. Bu da dördüncü suret. Kopmayın arkadaşlar. Bir. Söyleyin. Eksiklik. Eksiklik olursa. iki Ziyade. Ziyade. Ziyade. Üç. Şüphe. Şüphe Nasıl bir şüphe? Yani karineyle sonuca varacağın, içinden çıkacağın bir şüphe. Tiharri. Dördüncüsü? içinden çıkamadığın ve bundan dolayı da yakin olana geri döndüğün. En yakin olana, yakin olana geri döndüğün husus. Dört tane. Dört tane demek ki namazda başımıza gelebilecek dört tane ne var? Hal, Hal var. Seyir seycesiyle alakalı total diyor ki şey hullu temiya. Ve hadi ihdar rivayet an Ahmed. İşte bu tafsil İmam Ahmed'in diyor kendisinden rivayet olunan görüşlerden bir tanesi de budur. Wa kavli Malikin qarebun minhu. Malik'in sözü de buna yakındır diyor yani. Velaysa mislu, ama bunun gibi değildir. Nedir o? Femen terkat teşehhüd el-evvel ünnekber yeşme. Femen terkat teşehhüd el-evvel Şimdi aldığımız kayda göre soruyorum size. Bir insan ilk teşehüdü unutursa ve namazda bunu hatırlarsa üçüncü rekatta dördüncü rekatta hatırlarsa ne zaman sev seycisi yapar yani oğlu? Selamdan önce. Selamdan önce. Niye? Namazda ne var? Eksiklik, Eksiklik, var. Eksiklik var. Diyor ki Şeyhul İslam. Ben terekette şehudel evvel secede kableselam. Selamdan önce ne var Teşehud yapar. Ve men zâde Diyor ki Kasım Şeyhülislam Hulusi'nin kim de diyor fazla bir şey yaparsa ne zaman seyirce yapar? Herhalde. Diyor ki Şeyhülislam Hulusi'nin secede ba'desselam. Ve idâ şekke şüphe düştü. Şekke düştü. Feteharra Teharri Bir yere meyletti. Bir şey var. Yani, secede Selam Selam'dan sonra yapar. Çin'den çıktı. Ve idâ şekke Şayet şekke düşer. Fe bena yakin, içinden çıkamaz. Yakin olana dönerse, secede kables selam. Ne yapar? Selamdan önce sehif secdesi yapar. Görüyor musunuz tafsili arkadaşlar? Bütün hadisler ya bu tafsili. Ama rivayetler bu şekilde geldiği için sonuçta bir eksiklik oluyor. Yakine dönüyor. Sünnet de bu şekilde geldiği için he? bir bakıma eksik yani. Nereden bakarsan ona göre yani. Bir taraftan tam gibi gözüküyor, bir taraftan da eksik gibi gözüküyor. Ki sünnete baktığın zaman da bu şekilde bütün deliller ne yapıyor? Topluyor. Ve böylece bütün deliller toplanmış oluyor. sev secisinin de ahkamını bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Ama birçok insanın yaptığı gibi ne yapmıyoruz? Doktor, önce önce ha, ha. Evet. Hafta soracağız bakalım bunları inşallah. Evet, ee, bununla İzledim arkadaşlar. Tabi seyir seyirciler arkadaşlar onu zikredeyim ondan sonra. Ondan sonra derse son noktayı verelim. Bazı fıkıh kitaplarında ve birçok avam av av av vatandaş da böyle biliyor. Yapılması sünnet olan bazı hususlar var. Yapılması sünnet olan, müstahap olan bazı hususlar var. Ama sünnetten uzak yaşanıldığı için, sünnet bilinmediği için zannediliyor ki namaza bir ekleme yapıldı. Ve bundan dolayı da seyir secdesi yapılması gerektiğini söyleyenler var. Mesela <gülüyor> İlk teşehhut etteyahut demeyelim. İlmi konuşalım. İlk teşehhütte yani ettehiyyat zaten burada ilim okuyorsunuz. İfadeleri ilmi kullanmak lazım. İlk teşehhütte ilk ettehiyyatü de oturdukken ettehiyyatüden sonra barik okunduğu zaman birçok insana gidin sorun. Hatta hocalara, müftülere sorun. Ne diyorlar? Seyir seyircisi gerekiyor. Niye seyir gerekiyor? Diyor, çünkü sen namazına yaptın, fazla, fazla yaptın. Sünnette var. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine bakıyorsun. Bunu söyleyen mezhepler de var. İlk teşehudde salavatı İbrahimiye'yi müstahap. Son teşehudde salavatı İbrahimiye'yi ne görüyor? Hanbeli mezhebine göre, bazı ilmehline göre farz. Yani, yani, bu da çok gariptir. Muhammed İbni Abdülvahab'ın görüşü de budur. Bugün Vahhabi diye nitelenen ve sünneti sevmediklerini sünnet sevmemekle suçlanan birçok ilim ehli, Salih Ferzan gibi, Şeyh Abduraziz Binbaz gibi, Şeyh Nasuruddin el Al Albani gibi rahimehullah. hayatta olanları da Allah muhafaza eylesin. Bu alimlere bakın diyorlar ki ette yani son teşehhütte sallallahi barik okumazsa bir kimse bilerek terk ederse namaz ne olur? farz olur. Çünkü neyi terk etmiştir bu kişi? Farzı. Yani bu adamlara diyoruz ki bazıları Allah'tan korkmadan bu insanlar peygamberini yapmıyorlar, sevmiyorlar, sünnetini Yapma. tatbik etmiyorlar. Bunlar sünneti inkar ediyor. Ya bu Subhanallah. Bu insanlar namazda son teşehhütte salavat-ı İbrahimiyeyi okumayanın bilerek terk edenin yani bilip sonra terk edenin fazl olarak namazının batıl olduğunu söylüyorlar. Çünkü farzını bilerek terk edilmesi namazı bozar. Bir de geliyorsun ki sünnetten uzak mesnevi'lerle futuhatla büyümüş adamlara diyorlar ki eğer diyorlar hep de sonra salavat okursan sevabsiz gerek. <gülüyor> Yahut 3 ve 4. rekatlarda 3 ve 4. rekatta farz amaza, Fatiha'dan sonra diyorlar zamm-ı sure okursan ne gerek? Sevabsiz gerek. Hayır. Nebi Aleyhisselatı'nın sünnette varit olduğu şekilde, bazen, ahyanen üç ve dördüncü cekatlarda ne varmış? Sure okurmuş. Anlıyor musun? Yani ilim çok önemli arkadaşlar. Sünnete göre amel etmek var. Bir de Fıkıh da böyle gelmiş. Ya fıkıhta böyle gelmiş de sünnette böyle gelmiş. Eğer fıkıhta gelen sünnete uyuyorsa başımızın gözümüzün üstüne. O fıkıh metini, net metnini yazan kişi, alim, sonuçta bir beşer. Allah onun yazmış olduğu metinle bize ne yapmamış? Mükellef kılmamış. Kur'an gibi onu sabah akşam okumakla mükellef kılmamış. Evet, ilim ehlinin fıkıh metinlerinden de istifade edeceğiz. Ama ölçü, o kitap değil, o fıkhın metni değil. Ölçük Kur'an ve sünnet. Yani diyoruz ya, Buhari'de böyle hadis varken, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bu şekildeyken, ilim ehli bu hadisi böyle alıp, böyle şerh etmişken, sen kalkmışsın, içinde bir tane Allah'ın ayetinin delil olarak zikredilmediği, bir tane Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın hadisinin sözünün delil olarak zikredilmediği bir fıkıh kitabında. Diyoruz ki, bak demiş ki, falanca alim böyle demiş. Bu çok tekelekeli bir husus arkadaşlar. Diyor ki hatta, Bazı Hanefi alimlerden hadisle böyle meşgul olmuş, hadisi bilen alimlerden bazıları bu ziketin hususlarla alakalı mesela Ebu'l Hasanat el Leknavi diyor ki Fi't Ta'liq ta el al Mumtid ala muatta Muhammed adlı eserinde diyor ki 102. sayfada ve ağraba bazı ashabına. E bizim mezhebin diyor bazı alimleri diyor şu hususta diyor çok garip söz söylemişlerdir. Yani sözleri ne gariptir. Nedir o? Hayso auzabu sucudes sehv bir kıraati suretin fil ohrayeyn. Son 2 rekatta Fatiha'dan sonra bir sure okunduğu takdirde sehiv secdesinin vacip olduğunu söyleyerek çok garip gelmemiş bir söz söylemişler diyor. Bu da Hanefi alimi ama Rabani taassup sahibi değil. Waqad reddahu şurahu'l munya İbrahim el Halabi. İbrahim Halabi de diyor böyle demiştir emir hac ve غيرهم bi en hasen Buca Saidim Hanefi alimleri de diyor. Bunu diyor en güzel bir şekilde reddetmişler. Ora şekke an men qale bi zalika lem yeblugel hadis. Tabii edebi de منك lazım. Yani, bu ve alam da haddini bilmemiş. Kitabına bunu yazmış. Hadi oradan böyle ilim ehli hakkında da böyle konuşulmaz. Bazı çevrelerde böyle konuşulduğunu duyuyoruz. Ne biliyormuz <gülüyor> ki. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. hadis Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u bu Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi. Allah'u Rabbi zehirlidir. Yani gıybetini yapmak. İmam-ı Ebu Hanife hakkında ileri geri konuşmak, İmam Şafii hakkında, İmam Malik'in hakkında, özellikle İmam Ebu Hanife hakkında. Ehli sünnetin selef-i salihîn menheci budur arkadaşlar. Bu konu ulaşmamıştır. Ola ki hadis zayıf yollarla ulaşmıştır. Yahut neshed olduğunu zannetmişlerdir gibi. İmam İbn Teymiyye rahimehullah'ın Ref'ul Melaam an Eimme'l -al A'lam adı, kitabında da zikrettiği gibi bu şekilde onlara neler ararız? Mazeretler ararız. Bizim belirgin özelliklerimizden bir tanesi de budur. Evet, burada kalalım. Ee, önümüzdeki hafta, bugün aslında bunu namazla alakalı, e, secde, e, tahiyyat, salli barik, salavat-ı selamla alakalı yapılan hatalara değinip, önümüzdeki hafta, cemaatle kılınan namaz ve camilerde yapılan hatalar cemaatle kılınan namazlarda ve camilerde yapılan hatalara değinecektik. Ama vaktimiz yetmedi. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruk ve